Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni İstemem dünyanın tacı tahtını Muradım almaktır kul beratını Affınla tanıdım yüce zatını Sen ki bağışlarsın Rabbim diyeni Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni Ne kadar vursam da nefsimi taşa Sabrını vermezsen çıkamam başa, Sen affetmedikçe ibadet boşa, Bilirim seversin sende seveni, Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni. Neyleyim zatından başka sırdaşı, Lütfuna kör bakan gözdeki yaşı, Neyleyim aşkınla eğilmez başı, Sonsuz rahmetinle tanıdım seni, Mahşerde Kur'an'la haşreyle beni, Senden geldim, yine dönüşüm sana, Şükrümü kabul et verdiğin cana, Dünyalar bir yana, rızan bir yana, Yüce Kur'an'ınla tanıdım seni, Ya Rabbi, onunla haşreyle beni,